216, numaralı konu, Talha bin Ubeydullah'ın zorluklara tahammül etmesi Mesud bin Hıraş şöyle anlatıyor, Safa ile Merve arasında say yapıyorduk, baktım ki birçok kimse elleri boynuna bağlanmış bir genci kovalıyorlar, aralarındaki bir kadın da gence küfrediyordu, bu genç kimdir ve suçu nedir, dedim, Talha bin Ubeydullah'tır, o sapıtmıştır, dediler, peki bu kadın kimdir, dedim, annesi, Sabe bin Hedri'midir, dediler.